Yine şahane bir soru sordun. Sahi neden var bu kötüler? Kötülük neden yaratıldı? Yüce Rabbimiz istese tüm kötüleri ve kötülükleri elbette ortadan kaldırır. Bizim gücümüz yetmez ama O isterse ol der ve verir. O her şeye gücü yetendir şüphesiz. Madem soruyoruz şunu da ilave edelim mi? Kötülük var ama kendinden mi ortaya çıkıyor? Yoksa kötülüklerin sebebi insan mı? O halde kötülük yapmaya gücü eten insanın onu yapmama tercihinde bulunmaya gücü yetmez mi? Peki ya yapılan kötülükleri önlemeye? Dur dur hemen cevaplama düşün biraz. Cevabımızı ararken küçücük ve çok güzel bir hayal kuralım mı seninle? Bir pencereden bakalım beraberce. Dünyanın en güzel köyünde, en güzel köy evinde büyük annen ve büyük babanla berabersin. Sıcacık sobanın yanında uyanıverdin. Burnuna şahane kokular geliyor. Oh mis gibi kızarmış ekmek, yanına da patates kızartması. Sobanın üstünde fokur dayan çaydanlığın sesi. Yataktan kalkıp perdeyi bir açıyorsun. Aman Allah'ım kar yağmış, her yer bembeyaz, pamuk gibi. Bir önce dışarı çıkıp karların üstüne yatmak, kar topu oynamak, kardan adam yapıp burnuna havuç takmak, sonra da koşarak yanan sobanın yanında ısınıp kızarmış ekmeğine tereyağı bal sürüp yemek istiyorsun. Şimdi de başka bir pencereden bakalım hayalimize. Aynı köydeki başka bir eve gidelim. Yoksul bir ailenin çocuğusun. Sabah okula gitmek için uyandın ama hava öyle soğuk ki yataktan kalkmak dahi istemiyorsun. İçin üşüyerek kalkıyorsun yataktan, camdan bir bakıyorsun ki kar yağmış. Ayağını giyecek bir kışlık ayakkabın olmadığına mı, evinizi ısıtacak bir kova kömürünüz olmadığına mı üzülecektin? Ah, ah be yokluk, ne kötü. Sahi ne kötü, karın yağması mı? Oysa hayalin başında ne güzeldi her şey. İşler karışmış gibi görünse de çözüm şimdi geliyor aslında. Aynı köyde farklı iki çocuk var. Biri karın yağdığında sevinen, diğeri üzülen. Biri için kar çok güzel bir şeyken, diğeri için biraz kötü sanki. Ya da şu an öyle görünüyor. Sorularımızla yolumuzu aramaya devam edelim. Kötü olmasa, iyinin kıymetini bilir miydik? Şirkin yaratılmamış olsa, güzelin değerini anlayabilir miydik? Acı olmasa, tatlıyı bu kadar sever miydik? Gece olmasa, Enerjimizi toplayıp gündüz nasıl koşturacaktık? Gökyüzü olmasa yeryüzü ne yapardı? İlkbaharda çiçekler açmasa sonbaharda yapraklar nasıl dökülecekti? Görüyorsun ki bu hayatta her şey zıttıyla tamamlanıyor. Biri olmayınca diğeri eksik kalıyor. Kötü insanları görmesek çevremizdeki insanların kıymetini bilir miydik? Hani konuşmamızın başında demiştik ya Allah'ın her şeye gücü yeter. Peki insanların hiçbir şeye gücü yetmez mi? İnsanlar hiçbir şeyi değiştiremez mi? Sadece Yüce Rabbimizin gücünün yettiği şeyler olduğu kadar insanın da değiştirebileceği şeyler yok mu? Tamam, kabul ediyorum insan doğumu, ölümü, mevsimler gibi doğa olaylarını ve daha pek çok şeyi kendi eliyle değiştiremez. Ama kendi köyünde üşüyen bir çocuğun ısınmasına, açsa karnını doyurmasına vesile olabilir. Kendi mahallesinde bacısı tütmeyen bir fakirin gönlünü ısıtabilir. Kendi sınıfında ayakkabısı olmayan bir arkadaşıyla evindeki fazla ayakkabısını paylaşabilir. Bir üzüntüsü olan arkadaşının derdini dinleyip elinden geliyorsa ona çare bulmayı deneyebilir. Karanlığın aydınlık olmadığı yerde ortaya çıkması gibi, kötülük de kötüler de iyilik ve iyilerin olmadığı yerde ortaya çıkar. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir cümle duymuştum. Tırtılın yolun sonu dediğine Allah kelebek dermiş. Yani bize kötü gibi görünen şeyin ardındaki iyiliği görmek gerekir. Bir arkadaşımın karnının acıkması, yiyecek ekmek bulamaması onun için kötüyken benim ona elimi uzatmam iyiliği getirir. Tıpkı karanlığı aydınlatan bir fener gibi. Ve iyilikler durgun suya atılan bir taş gibi halka halka büyüyerek çoğalır. Ben diyorum ki bugün kötülükte, iyilikte bizim için var. Ve Yüce Rabbimiz aklımız ve irademizle hangisini seçeceğimizi görmek için bizi sınıyor. Sınanmak için geldiğimiz dünya hayatında sorulara verdiğimiz cevapları yazıyoruz. Dilerim ki hepimiz sınavdan yüz alırız.